Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle kardeşlerimizden Erkam Radyo'ya e ile sorular ulaştırılırsa, sizin güncel olarak karşılarsınız, problemler bize ulaşırsa, bu saatte onları cevaplamaya çalışırız. Bize daha önceki ...ulaşan bir takım sorular var. Onların üzerinden sohbetimizi devam ettiriyoruz. Bir kardeşimiz... ...hocam diyor... ...bugün helal gıda ile ilgili... ...şu anda satılan... ...tavukları alabilir miyiz diye soru sormuş. Şimdi tabi... ...bunların kesimi normal olarak yapılıyorsa... ...dolayısıyla... ...tabi besmele ...kesildiği de ortadaysa ki... ...birçok firmalar buna günümüzde dikkat ediyor bu gibi çiftliklerden elbette kesilen tavuklar alınıp yenebilir. Ancak bunların işte bazı kardeşlerimiz sıcak kaynak suya sokuluyor, tüylerini yolmasın gibi ifadeler kullanılıyor ama biz tabii çeşitli tavuk çiftliklerinden de bazı tecrübelerimiz oldu. Aslında kesinlikle hayvanın çok aşırı kaynak suya sokulmadığı bize iletildi. İşte en fazla 48 derece veya 50-55 53, 55 dereceyi bulmayacak kadar sadece tüylerin yumuşaması için, daha rahat yolunması için sıcak sudan ama kaynak olmayan sudan hayvanın geçirildiği ifade edildi. Tabi böyle bir durumda hemen hayvanın tüylerinin altından efendim bunun derisine daha etine geçerek etinin yolunmadan daha pişik hale geldiği gibi iddialar doğrusu bugünkü uygulamada pek yerini bulmuyor. Yani bu yönüyle sanıyorum o sıcak sudan geçirilme çok zararlı görünmüyor. Ancak yemlerle ilgili bazı tabi iddialar olabiliyor. Hayvanlar, hayvanlara yedirilen yemler kendi atıkları, tüyleri vesairesi kıyılmak suretiyle yemine karıştırılıyor gibi bazı hayvansa ürünlerin. Tabi tavuklar için bu biraz daha esnek olarak kabul edilmiş. Çünkü bu gibi hayvanlar serbest bırakıldığı zaman e, çeşitli şeyler de yiyebiliyorlar. Yani sadece e, yem ve otla beslenmekten ziyade tavuk çeşitleri bazı e, solucandır vesairedir e, şeyler de yiyebiliyorlar e, serbest bırakıldığı zaman. Tabi İslam alimleri buna karşılık şunu da tabii ilave etmişler. Demişler bir tavuk serbestçe e, gübreliklerde, pislik olan yerlerde dolaşıyorsa karantina tavsiye etmişler. Demişler böyle bir hayvan 3 gün süreyle kümese alınır, temiz yemle beslenir, arpa ile ne veriliyorsa yem olarak. Dolayısıyla üç günde yediği temiz yemler yoluyla bu hayvanın eti temizlenir diye karar ve bu kanaate varmışlar. Eğer bu küçük baş hayvansa, koyun keçi türündense bir hafta kadar, 7-8 gün kadar temiz yemle beslenir. Sığır ve manda cinsinden ise 30 gün 40 gün gibi yani bir, ay, bir ayın üzerinde temiz yemle beslendiği zaman o hayvan, hayvanın eti temizlenmiş olur demişler. Yediği e, yemlerin durumuna göre hayvanın demek ki bedenine yansıyan şeyler olur. Bugünkü veteriner kardeşlerimiz de benzer şeyleri söylediler aslında. Çeşitli, çeşitli helal gıda toplantılarında bu müzakere edildiği zaman e, bu karantina usulünün gerçekten e, yemlerde bir problem varsa hayvanın beslendiği yemler problemliyse e, bu yemdeki şeylerin hayvanın etine geçebileceği özellikle dikkate alınarak e, karantina usulünü uygulanabileceğini ifade ettiler. Yalnız tabi sığır cins hayvanlarda kesinlikle hayvanın kendi parçalarının özellikle e, mezvanelerdeki atıkların hele kan e, unsurlarının gıda değeri var diye yeme karşıtırıp yedirilmesinin bir takım deli dana Olaylarında Avrupa'da görüldü bildiğimiz gibi 3-4 yıl önce ciddi bu konuda problemler yaşandı Avrupa'da. Belki yüzlerce hayvanların telef edildiği çiftlikler oldu. Dolayısıyla hayvana kendi parçalarının sığır cinsi hayvanı kastediyoruz. Tabii küçük baş hayvanlar da buna dahil. Ve Dolayısıyla kendi parçalarının o hayvana yedirilmesinin bir takım sakıncaları görüldü. O yüzden yem fabrikalarının buna dikkat etmesi gerekir. Söylediğimiz gibi yine buna rağmen eğer böyle bir şey varsa en azından karantina tavsiye edilir. Yani bir ayın üzerinde o hayvana temiz yem yedirilirse, temiz yemle beslenirse küçük baş hayvan da bir haftanın üzerinde böyle bir beslenmeye tabi tutulursa, bunun etinin temizleneceği yönünde bir takım tecrübelerin olduğunu bugün biliyoruz. Hatta köylerimizde hemen gübreliklerde eşinen bir tavuk kesilirse, onun yahanisi yapıldığı zaman hoş olmayan bir kokunun, meydana geleceğini doğrusu annelerimiz bile söylüyor hadi çocukluğumuzda. Dolayısıyla onu e, kümesi alarak üç beş bir hafta kadar temiz yemle beslemeyi e, böyle bir fetvadan haberleri olmadığı halde tecrübeyle e, bir takım köylülerimizin yaptığını da zaman zaman duyuyorduk. Yani buna benzer hülasa günümüzde bu gibi durumlara e, riayet eden firmalar ki günümüzde herhal gıda sertifikaları da meydana gelmeye başlandı. Kontrol edilir hale geldi bazı tavuk çiftlikleri ve diğer kesim yapılan yerler. Dolayısıyla e, kendiliğinden bu gibi e, üretim yapanlar da artık e, daha hassas, daha dikkatli olmaya başladılar. İkinci bir konuda bunların ihracat yapması durumunda karşı ülkeler de artık e, bu hassasiyeti dikkat almaya başladılar. Sertifika aramaya başladılar. İslam ülkelerine özellikle ihracat yap yapılacaksa Firma ona göre kesim yapma, ona göre hayvanını besleme, belki verdiği yemleri ona göre düzenleme ihtiyacın duymaya başladı. Bu da iyiye doğru gidişini olduğunu gösteriyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın Bakanlığı da bu konudaki kontrollerini yapması e, elbette isabetli oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bazı hocalar ölen insanların arkasından Kur'an-ı Kerim okumanın Kur'an ve sünnette hiçbir delinin olmadığını söylüyorlar. Siz ne dersiniz diye sormuş. Yani ölenin arkasından Kur'an-ı Kerim okunması, Hatim Şerif okunması, Yasin Şerif okunması, sevabın ona bağışlanması caiz mi değil mi şeklinde düşündüğümüz zaman bizim Hanefi mezhebinde şöyle bir kanaat ağası olmuş. Demişler, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman bir kimse sevap meydana gelir mi gelmez mi? Biz ona bakarız denmiş. Sevap meydana gelir. Diyelim, Üç ihlas Şerif okuduk, bir Fatiha okuduk. Bir kabristanın başında mesela. Ve evimizde okuduk. Ve bunu vefat eden annemize ya da babamıza bağışladık. Ya Rabbi bu okuduğum sureyi celillerden hasılan sevabı annemin ruhuna bağışladık dedik. Acaba bu ona gider mi gitmez mi konusunda Hanefi mezhebi demişler önce şuna bakılır. Eğer Kur'an-ı Kerim okumak sevaplı bir işse, bu sevabı bizim başkasına bağışlama hakkımızda olmalı demişler. Bağışlarız, dolayısıyla e, karşı taraf bu ecirden istifade eder. Onun amel defterine, dolayısıyla arkadan gelen bu e, duadan meydana gelen sevap e, intikal eder ve onun lehine kayda geçmiş olur demişler. Şimdi bunun tabi, Delili var mı yok mu konusunda şöyle bir Allah Rasulü döneminde yaşanmış olaydan da kaynaklarda bahsedilir. Bu Medine-i Münevvere'ye işte göç olduğu zamanda çadır kent oluşmuş Medine-i Münevvere şehrin kenarında. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamberim Sallallahu sellem'e şöyle buyurmuş. Bu gece Medine-i Münevvere kenarında bir yerde bir mezarın üzerine çadır kurulmuş. Ve o çadır kentteki, çadırdaki diyelim kişi Mülk Suresini okumuş. Tebariyle bir yedi Mülk diye başlayan sureyi okumuş. Ve dolayısıyla o kabirde olanların kabir azabı kaldırılmış. Cebrail Selam bu, bunu haber veriyor. Bu gece Mülk Suresi okundu. Bir mezarın üzerinde, yanında. Ve o kabir ehlinin azabı kaldırıldı diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, tabi hangi mezar olduğunu Cebrail Selam göstermiyor. Medine'nin Mezarlığın kenarında bir mezar üzerinde çadır kurulmuş ve orada okurmuş. Bilgi bu kadar. Ertesi gün Peygamberin selamlı üç beş sahabiyle o çadırların kurulduğu yere gitmiş ve soruşturmuş. Yani nerede mezar kabir var tabi bildiğimiz gibi bu çöl ikliminde çöl fırtınaları, kum fırtınaları gibi sebeplerle mezarların yeri bazen kaybolabiliyor, izi kaybolabiliyor. İşte o çadırların kurulduğu yerde de bir mezarın bulunduğu yere fark etmeden çadır kurulmuş ve aile o çadırda kalmış. O gece acaba hangisi mülk suresini okudu? Peygamberimiz kabir şurada vardır diye sahabelerin yönlendirmesi üzerine bir çadıra gitmişler ve sahibine demişler siz bu gece bir şey okudunuz mu? Kur'an-ı Kerim'den bir sure okudunuz mu demiş o çadırda olan kişi peygamberimiz. Evet, ne yok ok Mülk suresini okudum bu gece demiş. Tabi mesela anlaşılmış. Allah Resulü sizin şu andaki çadırınız demiş. Bir mezarın üzerine kurul çadırı hemen kaldırın demiş. Burası çadır oradan kaldırılmış ve mezara da işaret konmuş. Şimdi buradan hareket edilerek demek ki Mülk suresinin okunması yoluyla bir sevap meydana geliyor ve mezarın başında okunduğu için o kabir ehline fayda sağlıyor ve azabın kaldırılmasına sebep oluyor. Buradan yola çıkarak işte İslam alimleri demişler bizim Hanefi fakirleri özellikle cenazenin arkasından mülk suresi okunusu özellikle bir gece okunursa işte üç gece okuyalım, yedi gece okuyalım gibi e, bu konuda açık ayet hadisler olmamakla birlikte e, cenazenin arkasından bu gibi okumaların, mülk suresini okumanın eğer kabir azabı olacaksa onun kaldırılması ve affedilmesine sebep olacağı kanal tahası olmuş. Yani bunların bir kısmı e, tabii açık delile dayanmamakla birlikte tecrübeye göre madem sevaplı bir iştir, biz bunu bir gece cenazenin arkasından okuyalım veya üç geceye çıkaralım. Allah tektir, teki sever. Allahü vütünü yuhub bil vitre hadis-i şerifine göre Allah tektir, teki sever. Bir gece veya üç gece ya da yedi gece gibi okuyalım onun arkasından. Ümit ediyoruz faydası olur diye umuluyor ve bunlar okunabiliyor. Yani hulasa e, sonuç olarak Kur'an-ı Kerim okunması sevap meydana getirir ve bu sevabı bizim başkasına bağışlama hakkımızda vardır. Kabir ziyaretine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitmiştir. Dua da etmiştir. O duada da Esselamu Aleyküm Ya Daekminil Mesela Ey e, müminler diyarının işte sakinleri Ey şu kabristanlıkta olanlar Size selam olsun buyurmuş Peygamberimiz. Ve inna inşallah biz de sizlere layık olacağız. Kavuşacağız. Yani bir gün biz de bu mezarlığa gireceğiz. Esraullah li ve Kendim için ve sizler için Allah'tan afiyet diliyorum. Selamet diliyorum. Kabir azabını bahset. Allah kabir azabınızı kaldırsın ve size selamet, afiyet versin manasında Allah Resulü'nün kabrin başında selam vererek dua ettiği biliniyor. Ve kabrin başındaki bu duayı da Kabir ehlinin işiteceğini, hatta cevap vermek isteyip de artık yüzünün yetmediğini de Allah Resulü ifade buyurmuş. Yani bu yüzden e, buna benzer hulasa Kabir ehline e, arkadan gelen sevabın ulaşacağına dair e, başka hadis defilerde var. Mesela ida ida ma'tebna <gülüyor> Adem'in ameluhu adi şerifinde Adem oğlu vefat ettiği zaman amel defteri kapanır, ameli kesilir buyruluyor. Ancak illa min selasinin sadakatin cariyetin. Ancak sadakayı cariye sahipleri. Ev ilmini tefevuh. kendisini isifade eden ilim bırakanların. Bir de evvel edin salihin yedule. Kendisine hayır dua edilen, hayırlı bir evlat bırakanın amel defteri kapanmaz. Arkadan sevap gelmeye devam eder buyrulmuş. Demek ki bir kimse vefat edince her şey bitmiyor. Arkasından buna benzer sevap, sevabı devam edecek olan eser bıraktıysa, Geride amel defteri kapanmıyor ve yazılmaya devam ediliyor. Bunun anlamı eğer cehennemlikse imanlı gitmek şartıyla demek ki arkadan gelen bu sevaplar onun salih amel ahanesini yükselte yükselte cennetlik hale gelebilir. Cenneteki makamlar yükselebilir. Yıllarca, asırlarca onun yaptığı bir hizmet e, yaptırdığı bir camiden Külliyeden, aşevinden Kur'an-ı Kerim kursundan Öğrenci yurdundan ve diğer Hayra sanatından insanlar Yaptığı vakıftan istifade ettiği sürece Yüzlerce yıl geçse bile Amel defterine yazılmaya devam ediliyor Yazıla yazında öyle bir hale gelir ki Daha önceden Günahları, sevaplarından Çok fazla bile olsa Sevaphanesi yüksele yüksele onu cennetlik hale getirir ve cennetin çok yüce makamlarına da ulaştırabilir. Demek ki arkadan sevap gelme ilkesini biz kabul ediyorsak, amel defteri kapanmıyor ve ezirler geliyorsa, arkadan dua eden kişileri varsa o kimsenin, bu dualar ona ulaştıkça amel defterine kayıdedilecek ve kişi berzah aleminde de kabir hayatını da bu ezirleri sevapları alabilecek demektir. Kur'an-ı Kerim okulması da buna kıyasla sevap meydana getirir ve bu ölülere bağışlanabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bayanın pantolon giymesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi hadis-i şerifin şeyi çok genel erkeğe benzemeye çalışan veya kadına benzemeye çalışan kişiye Allah lanet etsin diyor Peygamberimiz. Yani kısaca ...yüze dinimiz... ...erkeğin erkek olarak görülmesini... ...tanınmasını yani... ...kadının kadın olarak kalmasını... ...bakıldığı zaman bu kadındır denmesini esas almış. Yani bakıldığı zaman... ...erkek... ...hemen belli olmalı. Bu erkektir. Kılık kıyafetinden. Kadınsa kadın olduğu hemen belli olmalıdır. Önemli olan bu. Ana ölçü bu oluyor. Şimdi bunun yerine bir erkek... ...aynan kadın gibi diyelim... ...giyinmeye başlamış ta başına örtüyü de örtmüş falan. Kadın kıyafetine bürünmüş mesela. Makyaj yapmış kadın hanımlar gibi falan. Zaten toplum acaba bu cinsiyet mi değiştir değiştiriyor diye düşünür. Veya bir hanımefendi de efendim, saçlarını tıraş etmiş diyelim. Ee, ceket pantolon giymiş, kravatını takmış. Karşıdan bakıldığı zaman bu herhalde erkektir diye kadın olduğunu fark edemeyeceğiniz şekilde... Kılık kıyafet değiştirmiş mesela. Şimdi kastedilen bu. İşte bu şekilde e, erkek mi kadın mı olduğu belli olmayacak derecede giyinmek, kuşanmak, kendini erkeğin kadına benzetmesi, kadının da erkeğe benzetmesi lanetle ifade edilmiş. Bu belli. Fakat bunun dışında sadece pantolon örneği var burada tabii ki. Ama pantolonun üzerinde yer diyoruz biz kaban, pardesü, manto gibi uzun kıyafeti varsa bir hanımefendinin evin dışında. Zaten evin içinde serbestlik var. Sadece dar pantolon belki kerahat açısından eleştirilebilir. Onun dışında dışarıda eğer bunu giydiği zaman üzerinde de uzunca söylediğimiz gibi mantus vesairesi varsa ve hanımlara ait olan bir pantolonsa bu e, kumaşı dikilişi hanımlara aittir denecek şekilde e, bir giysiyse yani çorap hükmünde olduğunu düşünme imkanımız var. Sadece dizden altı görünür böyle bir pantolonun, bir mantonun, feracenin vesairenin altında. Dolayısıyla hatta çoraptan daha da sağlıklı olduğunu düşünme imkanımız var. Bu toplu taşıma arışlarına vesaire de doğrusu bu gibi şeylerin daha koruyucu olduğunu düşünme imkanımız da var. Yani kısaca dışarıdan bakıldığı zaman hanımefendinin baş örtüsü var, mantosu var, kabanı var neyse ona göre örtülmüş. Bakıldığı zaman hanım olduğu kesinlikle belli. Bu arada sadece dizden altta görünen diyelim ev dışındaki şeylerde pantolonun diyelim çorap yerine görünen kısmı var. Bunun çok yani erkeğe benziyor denmesi için hiçbir sebep teşkil etmediğini söyleme imkanımız var. Yani bunların bu derece ileri götürülerek tamamen bu pantolon sebebiyle sadece dizlerin altında görünen bir, bir iki karışlık e, hanımlara ait olan kot pantolon sebebiyle bu hanımefendi erkeklere benzeri demek doğru değil. Dışarıdan karşıdan bakıldığı zaman onun kesinlikle hanım olduğu belliyse bu adı şerife muhataptır demek doğru olmaz. Başka bir kardeşimiz e, üzerine giyeceğimiz kıyafet ne kadar uzun olmalıdır diye sormuş. Şimdi tabi bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de e, iki aslında e, ayet-i de bir baş örtüsünden ee, bir de cilbaptan bahsedilmiş. İki kelime var Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi. Bunlardan bir tanesi dış örtü, dış cılbab, celabib dediğimiz. Mesela Ahzab suresi 19. ayet-i kerimede mesela yah yönüne büyü, ey peygamber peygamber kul sen hanımlarına söyle ve ben kızlarına söyle ve risal müminine mümin erkeklerin hanımlarına söyle. Yudnine aleyhine mincelâ bihine. Üzerlerine dış örtülerini, cilbaplarını e, örtünsünle, örtünmelerini söyle. Yani evden dışarı çıkarken e, dış örtülerini, örtün, örtünmelerini söyle. Dolayısıyla e, dış örtü, işte manto, ferace, kaban gibi bir örtü oluyor. Zerk edine eyyü arhene Bu tanınıp da eziyete uğramamaları, sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur buyurulmuş. Vekan Allahu u Allah çok muafiyet edicidir, çok merhametlidir diye de ayet-i kerime bitiyor. Birincisi bu. Azab Suresi 59. ayet-i kerime. İkincisi de Nur Suresi 31. ayet bildiğimiz gibi. Yani bunları kardeşlerimiz notta alabilirler aslında. Eve gidince Kur'an-ı Kerim meali tefsir varsa evimizde bu ayet-i oralardan da okuyarak teyit edebiliriz. Veya bunu yapmalıyız. Hatta internetten girerek işte Azab Suresi 59. ayet diye girseniz karşınıza çıkar olması ilgili bilgiler Nur Suresi 31. ayet deseniz e, Nur Suresi'nin o ayetine ulaşınca ilgili bilgileri internette bile bulabiliriz. Şimdi başörtüsü konusu da e, 31. ayette geçiyor Esadullah ve kulil münati ey habibim mümin kadınlara söyle. Yağdun emli eşarihine gözlerini sakınsınlar, sakınmalarını söyle. Gözlerini sakınsınlar. Yani erkeklere dikkat çekecek şekilde bakarak, dolayısıyla onları kendilerine celbedecek şekilde bakışlarını onlara dikmesinler, bakmasınlar, gözlerini eğsinler karşılarına ve akfazına furucahüne iffetlerini muhafaza etsinler, ve ayb düne zinetlerini açmasınlar, Zinet takı yerlerini açmasınlar. Semillah <Sessizlik> illa mazhar ancak bunlardan açıkta kalan yerler müstesnadır buyurulur. Şimdi dolayısıyla burada zinetlerini açmasınlar şeklinde devamında yalnız veliad <Sessizlik> bire baş örtülerini de taksınlar arayıcıyı birine yakalarının üzerini örtecek şekilde yakaların üzerinden maksat göğüs kısımlarını göğslerin üzerini örtecek şekilde baş taksınlar. Ve rebdinizin açmasınlar şeklinde ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi dolayısıyla burada e, demek ki iki kelimecik yer alıyor. Birincisi hımar kelimesi, humurihine i çoğul olarak gelmiş. Bir de celabi bihinne de cilbab kelimesi, dış örtü. İki parça halinde örtünme e, hanımın hakkı oluyor bir defa. Evden dışarı çıktığı yabancı erkeklerin yanında. Bu da başörtüsü ve cilbab dediğimiz dış örtü yani evin içinde giydiği, normal elbisesinin, kıyafetinin üstüne giydiği, işte günümüzde e, pardisu, manto, ferace gibi bir örtü e, bunu ifade ediyor. Baş de ayrıca e, göğüslerin üzerini örtecek şekilde başını örtmesi esas salırmış. Şimdi dolayısıyla bunun uzunluğu konusunda e, bir şey yok. Bu iki parça yerine biz daha önce söylediğimiz gibi, Altına işte pantolon veya başka bir giyisi eteklik falan giymek suretiyle belki ayaklarına kadar diyelim topuklarına kadar olan kısmın örtülmesi asıl oluyor. Çorap konusunda Hanefi mezhebi çorap giymek sürekli olarak ayakları ayakkabıyla veya çorapla örtmek zor olacağı için sıcak iklimlerde tarlada tapuda çalışırken falan üç uazanın hanımların açık olabileceğini Hanefi mezhebi esas almış ki Peygamber Efendimiz'in hadis-i zaten bilindiği gibi bu ayetler nazil olunca Allah Resulü'nün evine ilk gelen hanım Esma Binti Ebi Bekir olmuş. Hazreti Ebi Bekir'in kızı. Peygamberimizin de baldızı oluyor yani. Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Tabi daha önce kıyafetiyle gelmiş Esma. Sıcak iklim. Cahile devrinden gelen alışkanlıklar da var. Allah Resulü, Ya Esma demiş, ayetleri ayet okumuş. Bundan sonra bizim eve gelirken yüzünü göstermiş, yüzün açık olabilir, ellerin, bilekten itibaren ellerini göstermiş, ellerin açık olabilir. Ee, bunun dışındaki yerler örtülü olarak geleceksin demiş Peygamberimiz. Tabi ayaklarından bahsetmemiz bu hadis-i şerifte. Hanefi Mesleği bunu ayakları da ilave etmiş. Dolayısıyla üç azanın, Açık olabileceğini, gerek namazlarda, gerek namaz dışında, evin içinde ve evin dışında, ev dışındaki yerlerde de olsa bir hanımın yüzü açık olabilir, abdest alırken yıkama, yıkadığı yerler kastediliyor. Elleri açık olabilir, bilekten itibaren dermiş. Bazıları biraz yorum yaparak işte abdest alma hakkı olan dirseklere kadar kısmı da buna girer diyen yani görüş de var ama daha çok peygamberimiz e, avuçlarını göstermiş rivayete göre Haz Esma bin Tebi Bekre, Yani bilekten itibaren el kısmı açık kalabilir şeklinde. Hanefi Mesih bunu ayaklara da ilave etmiş. Dolayısıyla e, bu üç azanın dışındaki yerler e, bolca bir giysiyle örtülünce maksat hasta olmuş oluyor. Bunun uzunluğu kısılığı üzerinde durmaktan ziyade e, bu iki parça mı olur? Üç parça da olabilir. Kaban olur. Kabanın altında yine bol bir giysi olabilir. Bu şekilde hanımefendi karşıdan bakıldığı zaman hanım olduğu belliyse, bu şekildeki kıyafetler İslami kıyafet sayılmış. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesini farzdan sonra okudu, doğru mudur diye sormuş. Yani çok önemli değil ama tabi bunu bilmek, müzakere etmek hakkımızda Tabii ki var. Yani Allah Resulü döneminde cuma hutbesinin bir defa namazdan önce okunduğuna dair bazı uygulamalar, uygulamalar ipuçları var. Yani önce hutbe iradedir, edilir. Ondan sonra peygamberin yani hutbeden önce malum bir ezan okunur. Mesela hutbeye başlamadan ezan okunur. Şimdi önce namaz kılınıp ondan sonra ezan okunduğunu mantıken düşünebilir miyiz? Yani cuma namazına girdik diyelim. Önce cuma namazının farzı kılındı. Ondan sonra müezzin kardeşimiz kalktı, ezanı okudu. İçeride iç ezan dediğimiz. Ondan sonra da peygamberimiz çıktı, hutbe irade etti. Bunu mantıken kabul edebilir miyiz değerli kardeşlerimiz? Şimdi ezanı Muhammed'i bildiğimiz gibi Cuma günleri peygamberimiz zamanında Hz. Ebu Bekir döneminde hatta Hz. Ömer dönemlerinde dışarıda ezan okunmuyor. Sadece içeride hutbe sırasında imamın peygamber efendimizin, Hz. Ebu Bekirin, Hz. Ömer'in neyse cumayı kim kıldırıyorsa yani o minbere çıktığı zaman ona karşı müezzin tarafından okunan bir iç ezan var başka bir ezan yok. Başka bir ezan cuma günü yok. Hazreti Osman dönemine kadar. Şimdi dolayısıyla bu gösteriyor ki ezan ezanı Muhammed'i okunuyor. Ondan sonra hutbe irade ediliyor. İç ezan dediğimiz ezandan sonra. Hutbeden sonra da iki rekatlık cuma anamızın farzı kılınıyor. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu sellem, işte evine geçerek evde dört rekat kıldığı rivayeti var. iki rekat kıldığı rivayeti var. Cuma namazı farzından sonra. En fazla altı rekat kıldığı rivayeti var. Şimdi dolayısıyla bununla ilgili mesela Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği sırasında Cuma namazı kıldırırken iç ezan okunmuş. Ondan sonra Hazreti Ömer hutbeye başlamış. Hazreti Osman ondan sonra mesela meside girmiş. Böyle bir örnek var. Daha Hazreti Ömer ee, yani bazılarınız cuma namazına geç kalıyor gibi uyarısından da bahsedilir hutbe sırasında. Yani bir eksiklik gördüğü zaman eshab-ı kiram hutbe sırasında da buna müdahale ettiği veya uyardığı rivayetler de var. Yani bazı Allah Resulü demiş, cuma günü cuma namazına erken gelmeyi tavsiye ettiği, hatta boy abdest alarak cuma günü cuma namazına gelilmesini tavsiye ettiği halde bazılarınız e, hutbe başlayınca ancak cuma namazına geliyor gibi e, söyleyince Hazreti Osman işte çıkışında e, demiş ezanı, ezan işitilmiyor demiş dışarıdan. Tabi saat yok bildiğimiz gibi o devirde güneşte de, hava bulutlu falansa hele tam görünmüyorsa namaz vaktinin geldiğini nasıl öğreneceksiniz? Buna benzer tabi şey de yaşanıyor. Şimdi şimdiki gibi ezanlar yüksek hoparlörlerle falan etrafa ilan edilme durumu olmadığı için sadece içeride ezan okunduğu için dışarıda pek duyulmuyor tabi ki ve o yüzden de geçe kaldığını Hz. Osman. Şimdi bu da gösteriyor ki cuma günü önce iç ezan okunuyor ondan sonra hutbe irade edilir ondan sonra farz namaz kılınıyor cuma namazının farzı kılınıyor yani. Bununla ilgili gerek Resulullah sellem döneminde gerekse Hulefa Reşil döneminde farklı bir uygulama kaynaklarda biz görmedik. Yani Bunu birileri söylüyor yani işte cuma ve sonra irade ediliyordu. Önce namaz kılınıyordu falan gibi şeyler söyleniyordu. Bunun delili yok yalnız. Sağlam bir mesele dayanmadan bunu iddia olarak söyleyebiliyorlar. Tabi Hazreti Osman döneminde bildiğimiz gibi sırf dışarıda da insanlar hazırlık yapsınlar cuma namazına diye bir ezan daha ilave edilmiş. İki ezan. Cuma günleri iki ezan okunur bilindiği gibi dışarıda normal namaz vakti girince bir ezan okunur. Bir de içeride imam efendi minbere çıkınca hutbeye başlamadan önce ikinci bir ezan okur müezzin efendi. Günümüzdeki uygulama böyle Hazreti Osman döneminde başlamış bu uygulama. Neden? Dışarıda insanlar ezanı işitsinler ve dolayısıyla hazırlık yapsınlar. Cuma namazına gelsinler diye duyuru anlamında. Şimdi Dolayısıyla bizim e, örfümüzde Osmanlı İmparatorluğu yörelerinde bir de sala verme diyorduk. Cuma Hala veriliyor birçok şehirlerimizde. Buna yarım saat, 45 dakika ya da bir saat kadar önce Peygamberimiz Sılavat-ı Şerifelerin falan da getirildiği sala verme yoluyla cuma yaklaşıyor diye cemaati uyarma ilave edilmiş mesela. Bu da yok şeyde Peygamberimiz zamanında. Hulafaraşin devrinde bu yok. Erken şeyde de erken ezan okuma yoluyla yine Mekke-i Müker, Medine-i Münevvere'de de o sala yerine yani erken bir ezan okuma yoluyla hazırlık için insanlar uyarılmış olabiliyor. Yani bunlar sonradan ihtiyaca göre yapılan ilavelerdir. Tabi bidatı hasene görülmüş. Faydalıdır madem. insanları uyarmak için buna ihtiyaç vardır. Öyleyse uyarılsınlar şeklinde konu değerlendirilmiş. Tabii bu bayram namazlarında hutbe tabi şeyden sonra okunuyor bilindiği gibi. Yani önce bayram namazı kılınıyor. Ondan sonra imam efendi hutbeye çıkıyor. Kurban ve Ramazan bayramlarında o şekilde e, hutbe sonradan okunuyor. Bu belli. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, bireysel emeklilik caiz midir? Şimdi bireysel emeklilik günümüzde bildiğimiz gibi 10 yıllık bir sürede bir e, fona havuza bizden para yatırıyoruz. Fona para yatırıyoruz. Sonuçta e, bu para birikiyor. Bu arada e, birinci yıldan sonra belli bir dönemden itibaren de hazine kaynaklarından %25 kadar bizim yatırdığımız 200 lira ise mesela bunun 4te 1'i ne eder? 50 lira. 50 lira da devlet katkıda bulunuyor. Dolayısıyla 200 liraya ne? 250 lira bizim hesabımıza para yatıyor. 10 yıl süreyle bu devam ediyor. 10 yıldan sonra biz bu parayı istersek topluca çekebiliyoruz. İstersek maaş şeklinde aylara bölerek e, ...maaş olarak da alabiliyoruz. Yani iki şıklı tercihlerimiz... ...olabiliyor. Şimdi... ...bu caiz mi değil mi konusunda... ...önemli olan e, bu para toplandı... ...diyelim. Her ay 200 lira yatırdık. 50 lira da hazine katkıda bulundu. 250 şey yatıyor. E, tabii 10 ayda 2500 lira eder. 12 ayda 2-3 yıl sonra... ...orada bizim baya 8-10 bin lira... Daha ...sonra daha fazla paramız... ...birikmiş olacak. Şimdi önemli olan... ...bu havuzdaki para... ...nerelerde kullandırılıyor... Tabi devletin bir maksadı var böyle bir birikim olsun bireysel emeklilik havuzu meydana gelsin bunlar kullanılsın piyasada para hareketliliği olsun toplum kalkınsın ülke kalkınsın diye. Bu şekil e, bireysel emeklilik fonu diye fon oluşturuldu, oluşturuldu bankaların özellikle bünyesinde ve bunlar birçok bankalar tarafından bireysel emeklilik fonu şeklinde günümüzde devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bu toplanan para eğer faizli yerde nemalandırılıyorsa İslam'a göre meşru olmayan yerlerde kullandırılıyorsa ona göre havuz şekillenecek demektir. 10 yılın sonunda da bize gelecek kaynakta meşru olmayan bir ilave varsa ona göre değerlendirmek lazım. Fakat bunu günümüzde biz havuzdaki parayı faizsiz yerlerde nemalandıracağız. İslam'a göre kontrolünü yapıp meşru yerlere yatırım yapacağız şeklinde bir uygulama varsa ki var günümüzde işte finans kurumları dediğimiz faizsiz bankalar da bu işe girdiler onlar biz bu fonu diyorlar bireysel emeklilik fonunu meşru yerlerde kullandırıyoruz kontrollü şekilde İslam'a göre meşru olmayan yere yatırım yapmıyoruz yapmayacağız anlamında taahhütte bulunuyorlar ona göre sistemlerini oluşturmuşlar oralara bireysel emeklilik için bir farz başvursak bu caiz olur diyoruz Hazine katkısına gelince herkese tabii ayrım yapmadan bu e, dörtte bir kadar katkı payı veriliyor. Tabii hazine bunu hangi kaynaklardan veriyor? Hazinenin elinde tabii çok büyük imkanlar da var. Mesela bankaların e, bu teminat anlamında muzam karşılık adıyla e, hazineye intikal eden e, büyük yedek akçeler var. Yüzde on yedi, on sekiz gibi. Bankaların havuzundaki paradan cari hesaplar belki dahil oraya aktarmalar yapılıyor teminat anlamında. Ve buna benzer hazinenin elinde çok büyük para kaynakları da var. Buralardan kullandırıyor hazine yani ama herkese kullandırıyor tabii ki. Ve bunu temlik ediyor tabii ki. Yani o yüzde yirmi geri almamak üzere belli şartlarla herkese bağış yapıyor devlet. TİBE ediyor yani. Pro, promosyonlarda falan olduğu gibi bunun caiz olduğunu düşünebiliyoruz yani hazine herkes eşit şartlarla bu gibi destek sağlar mı sağlar ee, mesela şeyde atiği adıyla Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ömer dönemlerinde halka dağıtılan paralar var ve o bu şöyle olmuş mesela yıl sonunda Hazreti Ebu Bekir'den bir yıl kılıfetin arkasından yıl sonu e, mali bütçe hazırlanması dediğimiz hesaplamalar yapılıyor bir yıllık e, hesaplamalar sonucunda bütçe fazla veriyor. Fazla para artıyor. Şimdi Hazreti Ebevekir şöyle düşünüyor. Biz bir yıllık hesaplama yaptık. Bir yılın ihtiyaçlarına göre para aldık. Halktan araştırıp e, efendim şeydir ve diğer bir takım vergileri aldık. Gümrük vergileri vesaireyi. Hesap tutturamadık. Para arttı diyor. İhtiyacın dışında fazla para almışız. Bunu öbür yıla aktarma hakkımız yok diyor. Öbür yılda da vergiler yine devam edecek diyor devletin gelirleri. Bir yıl öncekinden olan bu fazlalığı bizim bir sonraki yıla aktarma hakkı ne yapalım? Bunu geri dağıtalım diyor hak sahiplerine. Nasıl dağıtalım? Bu hazineye ait artık para olduğuna göre herkesin bunda eşit hakkı vardır demiş Hazreti Ebu Bekir. İki yıl süreyle bu artan paraları atiyi adıyla Halka geri dağıtmış. Kundaktaki bebek dahil mesela birinci yıl altı e, buçuk dirhem kişi başına para dağıtılmış. Bilaçısına bütün halka beş dirheme kurbanlık koç alınan piyasaya göre altı yedi yüz lira sanki. Herkese para dağıtılmış. İkinci yıl bu miktar yirmi iki e, dirhemi geçmiş. Yani dört tane kurbanlık koç parası. Aşağı yukarı bugünkü iki bin beş yüz üç bin lira gibi. Üç bin lira dolaylarında ee, eşit olarak herkese para dağıtılmış. Hazreti Ömer dönemine geçince Hazreti Ömer demiş bu eşitlik meselesi bana ters geliyor demiş. İslam'a olan hizmetlerine göre e, işte Bedir Uhud e, gazvelerine katılan ve diğer gazvelerde e, İslam'a büyük hizmeti dokunanlar var. Onlara da ta filanca yerdeki efendim çobanın, şey köylün kentinin kabile mensuplarını aldığına eşit şekilde demiş bu bütçe fazlası paradan dağıtmak bana adaletlik görünmüyor demiş Hazreti Ömer. Ve onlara kısaca Bedir gazvesinden sağ olan gazilere bayağı yüklü miktarda atiye payı ayırmış. Uhud gazvesi gazilerinden hala hayatta olanlara farklı şekilde ve diğer gazvelerde sağ olanlara ayrı atiye miktarları belirlemiş listeler halinde ve diğer normal genel olarak halka da yine eşit şekilde dağıtımlar yapmış. Fakat son zamanlarda Hazreti Ömer bu Mısır, Suriye Irak tarafından fethedildikten sonraki dönemlerde rivayete göre bu atiye meselesinde demiş farklılıklar ben meydana getirdim ama tekrar Ebu Bekir dönemindeki gibi herkese eşit olarak bu bütçe fazlası paradan eşit atiyeler dağıtılmasının daha adaletli olacağına kanaat getirdim. Önümüzdeki dönem demiş. Allah bana ömür verirse eşit olarak halka demiş herkese zengin fakir ayrımı yapmadan İslam'a hizmeti vardır yoktur ayrımı yapmadan eşit dağıtmayı düşünüyorum demiş Hazreti Ömer ama bir sonraki yıla Hazreti Ömer ulaşmamış o yıl vefat etmiş. Yani dolayısıyla buna benzer hazineden eşit olmak kaydıyla bu gibi fazla imkanları halka gerit dağıtma hakkı olabilir ve bundan adaletli şekilde istifade ediliyorsa bu caiz olabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor haram kazanılan paralarla hayır kurumu yaptırılabilir mi? demiş. Haram kazanılan para nereye harcanır diye sormuş. Şimdi İslam alimleri bir defa haramdır diye bir para varsa elimizin altında bu caiz olmayan haram dediğimiz para veya malı sahibi kimse ona iade etmek asıldır demişler. Bir kimse hasbel kader diyelim Allah korusun bir rüşvet almış bir meseleden dolayı diyelim. Rüşveti kimden nereden aldığı belli. Üç beş ay sonra bunun fetvasını öğrenmiş. Eyvah bu demiş benim bereketimi giderir. Çoluk çocuğuma bunu yediremem. Ya da yedirdiysem de bunu telafi etmem gerekir diye kanaate ulaşmış. Ama 10 bin lira rüşvet olarak elinin altında para olduğunu kabul edelim mesela. Şimdi bunu kimden aldığı belliyse onu iade etmesi, oraya iade etmesi lazım. Aldığı yer, aldığı firma, şirket falan belliyse oraya iade etmesi lazım. Hak sahibi. Çünkü odur. Eğer hak sahibi ortada yoksa, belli değilse o zaman tasadduk akla gelir. Yani elimizdeki parayı haram olduğu belli olan parayı kibrit sakalım yakalım İslam'da yok. Te, te, yani onu telef etme, helak etme yok ancak sahibi belirse sahibine iade etme. Sahibi orta yerde yoksa sahibi adına tasadduk etme, fakirlere dağıtma var. Cenab-ı veri vermez. Onu Cenab-ı bilir ama yine de biz bir fedakarlığı göze alıyoruz. Ve haram olduğuna inandığımız bir malı elimizin altından çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim bu niyetimiz, bu azmimiz inşallah o konudaki günahı ortadan kaldırdığı gibi bunu tasadduk ettiğimiz için ayrıca sadaka, sevabı da vermek cenab Onu biz bilemeyiz. Bizim niyetimize göre. Ama karar vermişiz. Arınmaya çalışıyoruz. haramdan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve bu büyük bir azimdir, kararlılıktır. Bu kararlılık sebebiyle ve ona haramdan geldiği için sevap olurdu, olmazdı. Kişi onu tasadduk ettiği zaman sevap yerine günah kazanır demek doğru değil. Ve bizim bu kararımız, onu feda edebilmemiz bir nasuh tebesidir aslında. Dönüşü olmamak üzere onu biz tasadduk ediyoruz, temizliyoruz yani o haramdan malımızı. Bu önemli bir karardır bizim için. Bundan büyük bir edir kazanacağımızı düşünebiliriz. yani Bunun gibi hülasa, tabii bu haram parayla hayır işleme derken daha çok fakirler tasadduk doğrusu tavsiye edilmiş bu gibi durumlarda. Bir hayır kurumuna bunu harcayayım özellikle cami yapımına sarf edeyim falan demek, hele faizden gelen bir parayı bir halı alayım da camiye sereyim dememeli demiş İslam alimleri. Yani faiz parasıyla gittiniz bir halı aldınız veya kumardan kazandığınız bir parayla halılar aldınız, camiye serdiniz mesela. Şu kumardan kazandılan para camiye hal olarak girdi. Onun üzerine insanlar namaz kılacak. Bunda bir e, şeylik var demişler maalimler. Bir zayıf taraf var yani. Bir, bunu, bunu tavsiye etmeliyiz demişler. Ama caminin tuvaletinin yapımında, caminin belki bahçe düzenlemesinde ve diğer bir yerinde kullanılır ama en azından insanların namaz kılacağı bir yerde e, bu paranın kullanılmaması uyg daha uygundur diye fetva verilmiş. Buna benzer hulasa. Elbette e, arınma imkanları her zaman var. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Şafii mezhebinde baba üvey evladının hanımından e, onun e, la musafa yapmasından veya yani onun elini öpmesinden dolayı abdesti bozulur mu diye sormuş. Şimdi bu e, tabii Şafii mezhebinde abdesti bozan haller Hanefiler aslında bir bazı farklar meydana gelmiş bilindiği gibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Abdesti bozan haller zikredilirken ve inkârime küberday vaalesefin evcahı dükmel gaaiti evcahı dükmel gaaiti sizden e, biriniz tuvaletten gelmişsiniz. Abdesti bozan haller olarak başka evlâ mezimizle veya han e, hanımlarınızla hanımlarla mülamesette bulunmuşsanız, hanımınızla mülaametle bulunmuşsanız. Şimdi mülameset, Hanefi mezhebinde e, cinsel ilişki anlamında kullanılmış. Fakat genel genel olarak e, lems kelimesi e, hakiki anlamıyla e, kadına çıplak elle dokunmak anlamına geliyor. Kadının yüzüne ellerine falan e, nikah düşen bir hanıma dokunmak lems olarak Arapçada ifade edilmiş. Şafii mezhebi e, kelimenin hakiki anlamını almış. Hanefi mezhebi mecaz anlamını esas almış. Mecaz anlamında cinsel ilişki kastediliyor. Dolayısıyla ancak abdest o zaman bozulur. Böyle bir durum yoksa sadece tokalaştı. Eline yüzüne değdi diye kendi hanımı dahil. Abdest bozulmaması gerekir demiş Hanefi mezhebi. Fakat İmam Şafii demiş elle dokunduğu zaman hanımı olsun veya nikah düşen başka biri olsun fark etmez. Dolayısıyla onun da tokalaşması, eline yüzüne çıplak bir yerine eliyle dokunması abdestini bozar demiş. Şimdi buradan yola çıkarak. Dolayısıyla üvey oğlunun e, hanımı yani e, evet o kişinin e, gelini hükmünde ama sonuçta başka bir erkekten olan e, bir kimsenin e, hanımı olduğu için e, nikah düşen bir hal var mı yok mu ona bakmak lazım. Dolayısıyla kendi gelini hükmünde olmadığı için e, yani kendi e, gelini olsa bir kimsenin e, kayın, e, yani babasının kayınpederinin elini öpse bir, bir şey gerekmiyor bildiğimiz gibi Şafiler'de. Yani nikah e, düşmeyen birisi evin içinden herhangi bir şekilde el öpmelerle vesairede abdesti etkilemiyor. Ancak yabancı bir kadın olursa hani Şafii mezhebinde o zaman abdesti etkileniyor. Yani bu da yabancı kadın hükmünde diye düşünme imkanımız var. Yani bu gibi konularda tabi mezhepler arasında bir yorum farkı meydana gelmiş ama Hanefiler Burada bir adım daha ileri giderek demişler her ne kadar cinsel ilişki olmasa da fahiş-i yalnız abdesti bozar demişler. Fahiş-i mübaşirette de arada işte olmadan demişler hanımla sarılmak falan e, abdesti bozar. Çünkü burada e, bir sıvının gelmesi aslında genel olarak muhtemel bulunduğundan dolayı olması lazım. Annefilerle de fahiş-i anlayışı şafilere biraz daha yaklaştırıyor meseleyi kendi hanımıyla olmak kaydıyla. Buna benzer tabi mezhepler arasındaki yorumlarda ayetli kerimelerin hadislerine uygulanmasında esneklikler meydana getirmiş.